BEDA EL İSLAMU GARIBEN İslam, beğenilip parmakla gösterilen garip, örnek olarak peyda oldu, neşet etti. Hiç benzeri olmaksızın İslam dini başlayıp ortaya çıktı. VE SEYAŁDU kema BEDA' Ve son zamanda da elbette başlangıçta peyda ve neşet olunması hali gibisine dönecektir. EL MUSLIMU İMMÂ GARIBUN min MINALLAHİ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 Fasıkların giyim kuşamında bulunsa fasık olabilir. Aynı zamanda fasık takva sahibi gibi giyinse şekaletten kurtulabilir. La yeskabihim suhum. Onlarla düşüp kalkan asla şaki olmaz. Kabilesindendir. Zikredilen bu 7 hasletle beraber Müslüman garipler 1. sık sık tövbe ederler. 2. Allah Teala'ya ibadet etmekte sebat ederler. 3. Allah Teala'ya hamdü senada bulunurlar. 4. Allah Teala için oruç tutarlar. Ruhi temizlikte bulunurlar.